Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri ee, Hep bu ara doktorlardan gidiyoruz Doktorluk olduk neredeyse ee, bu akşamki konuğumuzda sevgili Buket. Buket'in soyadını merak ettim. Neresi bu dedim. Onunla da ilgili hikayeyi anlatacak bize. Değil mi Atilla? Evet e, sevgili Buket Arbatlı bizi kırmadı. E, davetimizi kabul etti. Güzel bir kayıt yapacağız bu akşam kendisiyle. E, sevgili Ahmet'in söylediği gibi gerçekten bu ara e, doktorlardan... E, Bayağı bir konuk aldık ama bu birazcık şunu gösteriyor herhalde hani doktorlar ve hekimlerin on parmağında on marifet var. Evet. Hepsinde çığırından çıkmış hobiler var diyelim yine. Buraya, buraya gelen son zamanlardaki bütün doktorların on parmağında on marifet zaten bu pandemi döneminde biz de doktorluk olduk herhalde. Buket hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Buket. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, Marmara tıplan başlayan bir e, serüvene gireceğiz hep beraber şimdi biz Atilla ile birlikte tıp diyoruz. Evet. Konuştukça dinliyoruz. Belki tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ben e, aslında küçük bir şehirde doğdum Burdur çok az insan bildiği için mutlaka bütün konuşmalarımda adını geçiriyorum. Antalya'nın yanında küçük bir şehir bu. Sonra Marmara Tıp'ı kazanıp İstanbul'a geldim. Bir şey söyleyeceğim. Bütün evet. askerlik, paralı askerlik yapanlar... Evet, Burdur, Burduru, <gülüyor> Burduru, Burdur erkekler çok iyi mi? Evet, yani erkekler falan. Değil, <gülüyor> Galiba artık yok ama bir dönem çok vardı ve onunla ilgili de Burdur'da çok öyküler var. Bir tanesi de bir dolandırılma öyküsü. İkinci kitabımda yazmayı düşünüyorum. <gülüyor> dur dur dur. dur. Evet, <gülüyor> <Kitaplara> <gülüyor> tamam. Arpat neresi? Şöyle e, benim eşimin dedesi Abdülhamit zamanında Kırım'a gönderilmiş e, ve e, aslında Türk, oradaki Türklere Türkçe öğretmek e, bahanesiyle gönderilmiş ama... Türkçülük yapmışlar, dergiler, biraz da böyle yani ajan gibi de çalışmışlar. Hmm. Ve sonra zaten şey Rus hükümeti siz bir gidin bakayım demiş <gülüyor> dede de kardeşine. <gülüyor> ne <sen>, Evet, <gülüyor> e, o bölgede de Arbat Kalesi var ve dede oradan bir hanımla evli olduğu için de Türkiye'ye döndüğünde Arbatlı soyuna almış. ben de onların gelini oldum <gülüyor> ve böylelikle bu soyada aldım. Şimdi ilk kısımlarda daha çok böyle bir eğitim hayatından bahsediyoruz. Marmara Tıp dedin evet. bir ihtisasını anlat istersen sonra doktorluk yapmışsın. Ben o kısmını <gülüyor> çok bilmiyordum istersen birazcık da oralardan bahsedelim. Tabii. Marmara Tıp'tan mezun oldum ilk mezunuyum sonra bir 9 aylık mecbur hizmetim oldu Giresun'a gittim. Ee, çok güzel bir dönemdi. Sevgiyle anıyorum orayı da. Ee, daha sonra da o zamanlar SSK vardı. SSK, Ok Meydanı Hastanesi'nde radyasyon onkolojisi diye bir itisas kazandım. Ee, bunu da kazanınca babamı aradım. Babam dedi ki, babam eczacıdır oysa. Yavrum o ne iş yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Kimsenin bildiği bir şey değildi. Ben de nöbeti yok diye yazmıştım. Oysa gerçekten hani bilmeden e, büyük bir geleceği olan bir alan seçmişim. Onkoloji. Evet ama şunu sormak istiyorum tıp fakültesini veya doktorluğu çok isteyerek yok evet yapmadın diye anlıyorum yani Doğru. çünkü sonra devam etmediğini biliyorum ama. Evet, kim, şöyle, ar kim arkadan itti diye bir soru var. Adı, babam tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi tıp fakültesi birinci sınıfı okuduktan sonra e, annemle evleneceğim diye bırakıp eczacılığa geçmiş. İçinde de ukde vardı. O e, yüzden, ailede de bir doktor olsun, olsun diye. Olsun biliyorsunuz geleneksel. E, ve ben de dedi ki bir tanecik yaz yavrum dedi. Bak İngilizce hem de bu okul falan benim böyle gözüm boyadı. Ben de o da mutlu olsun diye yazdım ve kazandım. Ama başarılı bir öğrenci misin demek ki. E, e, yani öyle. Kolay bir şey lise birincisiydim ben. İnek tayfa <gülüyor> ...ondan sonra... ...estağfurullah biz onlara... ...çok kıymetli insanlar olarak bakıyoruz... ...siz de mi evet. Hayır ben birinci... Ben... <gülüyor> ...sondan terk. Sondan <birinciydim. gülüyor> bir bir var ama... ...o da bir. fena değil evet, yani. ...önemli olan birinci önemli, olmak... Evet. Nereden olduğu önemli değil Doğru. o kadar... <gülüyor> e, ...ben babam arzu ettiği için... ...yazmıştım... E, ...girdim... E, ...bana tabii katkısı büyük oldu... ...gerçekten Amerikalıların bakış açısıyla da... ...yetiştiren bir okul olduğu için... Ama hiç sevmedim. E, i̇htisas da dediğim gibi e, hizmet, şey, de, e, nöbet de olmasın. Mecbur hizmetten de kurtulayım diye yazdım. Ama onkolojiyi sevdim. E, ama SSK vardı o zamanlar. E, o yılları e, çok hatırlarsınız belki. Çok anormal, hasta, yoğun, e, verdiğiniz hizmetin kalitesi düşük. Hele onkoloji, e, kanser hastasına iki ay sonraya randevu veriyorsunuz e, cihaz için. Yani hasta sağ kalırsa tedavi olacak. O yıllar öyleydi. Sonra e, ben de e, bir teklif geldi Lili İlaç'tan. E, dedim ki ya bir deneyin bakayım dedim. İstemezsem dönerim dedim. İhtisas artı üç yıl var zaten. Evet. evet. Sadece üç yıl çalıştım uzman olarak. E, sonra da ilaca geçtim dönerim belki dedim. 20 yıl kaldım. Giriş <gülüyor> o giriş evet, evet ilaç sektöründe. Bizim tanışıklığımız da evet. aslında o, oradan biraz. E, Buket'i konuşturmakta zorlanacak mıyız diye düşünürken susturmakta, <gülüyor> susturmakta zorlanacağız. E ne galiba. güzel bizim bütün <gülüyor> konuklar böyle. Ağzına mi? sağlık. Evet verelim. Şimdi çalalım. All of mi gelsin. E, gelsin. Andre Day'den gelsin. Bu parça güzel bir parça ve e, yakında Billy Holiday'in bir filmi çıkacak. Oradaki başrol oyuncusu hem oyuncu hem parçayı da seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz. sevgili laflayacağız dinleyicilere. Buket Arbatlı ile söyleşimiz devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tıp fakültesini ve iktisas ve mecbur hizmeti geri bırak geride bıraktıktan sonra farklı bir yola kanalize olmuş Buket. İlaç sektörüne girmiş. İstersen birazcık oradan bahset. Neler yaptın? Hı hı. Sonra bir hastane geçişi var, onu evet. biliyorum. Evet. İstersen o, o kısımları aradan çıkartalım, sonra Hı -hı. esas hobilere geleceğiz. Tamam. İlaç sektörüne geçişim aslında çok sıcak karşılanmadı ailede. Bunun için mi uzman oldum falan yaklaşımları oldu? Ama eşim destekledi ve ben de zaten açıkça şöyle söyleyeyim. Bu tür kararlarda çok içgüdülerime güvenirim yani etraftaki insanların söylediğinden ziyade. Ben de denemek istedim ve dedim ki ne kaybedeceğim ki olmazsa dönerim bir iki yıl yaparım dedim ama 20 yıl kaldım demek ki sevmişim. O geçiş de tesadüfen oldu galiba. Evet Öyle neden bir böyle tesadüf? <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle e, yine bir tanıdığımız Sanduuz'un genel müdürünü tanıyordu ee, ve binayı da yapmıştı. Onlar da onkolog e, bünyede olsun istiyorlarmış çünkü büyük bir onkoloji portföyü vardı firmanın ben görüşmeye gittim zaten hiçbir pozisyon falan da bilmediğim için ne derlerse yaptım yani işte şunu olsam bu senin kişiliğine bu uygun falan dediler <gülüyor> peki falan dedim ben de ee, ve oradan bir yola çıktık ee, ama sevdim gerçekten yani yöneticiliği sevdim ekip kurmayı sonra ardından e, firma kurmayı yabancılarla çalışmayı sevdim bu ket o kadar samimi anlatıyor ki buna, ne oldu genel müdür olacağım deseydin girer girmez <gülüyor> vardı yeri dolu <gülüyor> Aa, olabilir ben medikal bölümde çalışayım dedim yok yok dediler senden iyi pazarlama satışçı olur sen gel buraya ee, ve öğrettiler Allah için yani sektör öğretti ee, ve e, Amerikalılarla çalışmanın faydasını gördüm çok eğittiler bildiğim yani, bir iş değil aslında yani. buradan şuraya doğru yavaş yavaş geliyoruz okulu bitir ne olursan ol yeter ki sebat et çalış devamlılık çok önemli Aa, ondan sonra hayat önünde bir sürü alternatifler çıkartıyor yani, evet Ölmeye yani çalışmayı sevdikten sonra evet. ve hakikaten hakkını vererek çalıştıktan sonra bir şekilde karşılığı alınıyor. Kesinlikle hmm. doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Hatta gerçekten ilaç sektörünün duayenlerinden Tuygan Göker var. E, Roşun eski yöneticilerinden şimdi Türkiye'deki kendisinin de Ruslarla ortak firmaları var. E, bana şey demişti hastaneye geçtiğimde de e, burada dedi en önemli şey ortama adapte olup onu en iyi şekilde yani verilen görevi ya da senin kendince tespit ettiğin görevi yerine getirebilmek. Bunu yaptığın zaman her yere yapabilirsin dedi. Ben hastaneden sonra böyle bir inanç oldu ben dedim ki nereye koysalar beni ben o işi yapabilecekmişim gibi geldi. Şimdi ben Netflix'te bir diziye sardık New Amsterdam diye hatta ha, evet, onu sana da söyleyecektim ya. ama biliyorsundur Bilmiyorum. büyük ihtimalle bir işte New York'taki bir devlet hastanesinin veya kamu hastanesinin yöneticiliğini yapan bir, bir doktorun hikayesi Ya bana inanılmaz zor geliyor bir hastane yönetmek çok bir zor. acayip bir şey. Yani... Çok zor evet çok doğru. <gülüyor> Hiçbir şeye benzemiyor. Yani bu fabrika yönetmeye benzemiyor. Yani hani fabrik işte geçen bölümde bir elektrik kesildi. Bitti yani hastane bitti. Ya neler olmuyor ki? Ee, şöyle ben ilaçta şöyle düşünüyordum. Eğer startup genel müdürlük denen sıfırdan firma kurmuşsanız artık yani yaladım yuttum her şeyi. Ben her şeyi yaparım modundaydım. İlaçta elektrik kesilince bir şey oluyor mu? <gülüyor> Olmuyor. Ama şöyle <gülüyor> şöyle elektrikler. oluyor. Şöyle elektrikler kesilebiliyor. Roşla çalışıyorum. Ee, 120 kişi bağlı. 3 asistanım var. Ertesi gün kurucu genel müdür oldu. Kimsem yok. Reprezentlara birlikte sıraya girip doktoru ziyarete gittim. Yani o esnekliği gösterebilmeniz lazım. Vay ben ne oldum falan olamıyorsunuz. Ama hastane şöyle bir şey. E, her an kriz var. Yani evet, bu evet. kadar mı olur? Her an var yani tansiyonum sabah başlıyor dokuzda yükselme yedi <gülüyor> de ben zaten böyle dokuz onlara kadar çalışıyordum mecburen. Bir de COVID'e denk gelen dönemlerim oldu. Ee, hastaneden çıktığımda iniyordu tansiyonum. Mümkün değil çünkü devamlı Çok zor olay. bir iş olsa gerek diye düşünüyorum evet. Hastane tansiyon diye bir şey varmış demek ki. Var var. var. Doktor, ben evde ölçüyorum 12-8 doktor ölçüyor 14-5. 14-9 pardon. Yani bu işte onun evet. gibi bir şey. Sevgili Buket buradan e, gençlere bir kısa bir cümle kuralım mı? Şey arasında sohbet arasında. Yani mutlaka başarılı olmak için çalışmaları gerekiyor ve inanarak bir şey yapmaları gerekiyor. Ne dersin buna? Evet ben aslında hep şunu söylerim birlikte çalıştığımız arkadaşlara da. Yani senin adınla anılacak bir şey yap. Yani sen bu şirketten, bu hastaneden, bu kurumdan gittiğinde aha bunu da Ayşe yapmıştı. Bu onun projesiydi desinler. Yani bu, bu çok mühim derdim. Ve e, bunu yapanlar da çok başarılı oldular. Gördüm yani. herkesinin açık ama değil mi? Yani evet herkesin açık. Bu evet. seninle ilgili. Mesela e, ben e, hastane yönetirken kitap yazdım. Gece yarıları yazdım ve e, bu, bu çünkü yapmak istiyordum artık yani. Dedim ki ya ihtiyarlayıp 100 yaşına gelmeden bu kitabı bir çıkarayım. E, ve bunu yapabildiğime göre herkes her şeyi yapabilir e, çünkü e, hastanede mesai yok e, gece yarısı bile kalkıp hastaneye gitmeniz gerekiyor yani ben e, genç arkadaşlara şunu söylüyorum gerçekten bir kere sevmek lazım yani işi seveceksiniz e, sevmezseniz yani benimseyip seveceksiniz sevdiğiniz işi yapacaksınız o, o evet. çok e, her zaman olmuyor olmuyor ve o zaman da yaptığın işi seveceksin evet yani e, ya da düşüneceksin. Mesela ben şeyi düşünüyorum. Yani ben şunu çok seviyorum. O halde bunun için ne gibi fırsatlar var? Ben bunu bir araştırayım. Bunun peşinden koşayım. Yani eğer sevmiyorsa bununla uğraşmalı. Hayaller. Evet. Kesinlikle doğru. Şimdi artık tıp tarafını bırakacağız. Biraz daha edebiyat tarafına geleceğiz ama... Buket güzel bir şey söyledi. Hem hastane yönettim hem kitap yazdım diye ama ben internette şöyle küçük bir araştırma yaparken Latife Tekin'in bir, hmm. bir, bir şeyine bir cümlesine denk geldim. Hem hastane yönetip hem kitap yazılmaz diye sana bir öğüt vermiş. Evet verdi. <gülüyor> <Galiba>. <gülüyor> ama onda sanki boşu çıkmış gibi. Sen şöyle de... ee, Latife Hanım çok tabi saygı duyduğum bir insan. E, onun bir atölyesine gitmiştim. Ee, dedi ki bana bak hocam dedi böyle o ikisi olmaz dedi yani. Ya dedi daha rahat bir iş ya zengin bir koca bul dedi. Şimdi ben zaten <gülüyor> evliyim o yüzden. Daha rahat bir işte bulma şansı yok. Alternatiflerin yoktu. daraldı. <gülüyor> daraldı. Ee, ben de dedim ki yok ben bunu yapacağım ama tabii zor. Yine de olur. Mutlaka, mutlaka. Mutlaka oluyor. Mutlaka olur. Evet şimdi devam edeceğiz bu güzel sohbeti. Hemen bir parça arası verelim ama. Verelim bir parça arası. Zor susturacağız çünkü. Evet. öyle Kimden gelsin Ahmet? Portugal Quartet'ten gelsin Prickly Pair hep birlikte dinliyoruz Sevgili Laflayacağız dinleyicileri, bu akşamki konuğumuz Buket Arbatlı, kırmadı. Çok uzun yoldan değil, yakın yoldan geldi ama uzun bir e, sohbete vesile oluyor şimdi. E, i̇laç sektörü, doktorluk ve bütün bunlar bittikten sonra da bu kadar stresli tansiyonum yükseliyor dedi hastanede. Bu tansiyonu nasıl indiririm diye düşününce, ...herhalde bir kaçış... ...bir kaçış yolu aradı kendine... ...Aynen, Hatilla. aynen... ...yani yazmaya başladığını ben çok iyi biliyordum... ...hatta birlikte çalıştığımız dönemlerde de... ...öyküleri olsun... ...kısa hikayeler olsun... ...hani bunları biliyordum ama sonunda... ...çok da açıkçası şeyi de sürpriz de bozmak istemiyorum ama... ...kitaba kadar giden bir, bir yazarlık yolu var... O nasıl başladı? İstersen Buket birazcık ondan bahset. Şeyden bahsetsin mi ilk başta? Notos nedir? Evet aynen olabilir. Bir atölye mi yayın? Neden? Oradan bir dergi. Oradan Hı -hı. girelim. Tamam. Sonra nereden çıkacağımız belli olmaz. Bakarız. Şöyle Notos gerçekten hani edebiyat dünyasının en saygın yayın evlerinden biri. Ve gerçekten de çok kıymetli bir dergi çıkıyor iki ayda bir. Ve çok büyük bir çabayla ve inatla yıllardır hiç kalitesinden de ödün vermeden yayınlanan bir dergi. Kim ee, bu? İdealist insanlar? Yani ee, Semih arkasındaki Gümüş insanlar. var. Semih Gümüş aslında bir eleştirmen. Ee, romanları var. Kitapları zaten çok. Ee, televizyonda yayınları da vardı geçmişte. Ee, yine birçok e, panelde de oturum başkanlığı yapar ee, ben e, aslında şöyle tesadüfen e, bir e, yine tesadüfen değil aslında şöyle bir e, yazarlık atölyesine gitmiştim ve atölye bitiyordu bu bir hayal miydi? Peki, evet yani ha, nereden icap etti böyle şöyle, bir şey <gülüyor> <gülüyor> şöyle ben lise yıllarımda da çok kompozisyon yazardım kompozisyon dersi vardı hala var mı bilmiyorum ee, ve yazmayı da çok sevdiğim için günlükler, denemeler, e, kısa böyle öykü denemeleri de yazardım. Ama sonra işte ihtisas, yok e, doktorluk, e, işte kariyer, efendim çocuk, evlilik falan derken e, yazmayı bıraktım. Ama okumayı hep sürdürdüm. Hep çok okurum. Hem e, çocuk yaparım hem var. kariyer yaparım. Evet. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Lafı kestim kusura bakmayın ama... Şöyle bir şey okudum. Sizin ailede böyle bir hikaye anlatım evet. geleneği gibi Doğru. bir şey varmış. Yani onun da büyük ihtimalle etkisi olduğunu düşünüyorum. Ya var. Mesela anneannem bizim çok iki eşli bir dedenin evinde. Büyük bir konak gibi bir evde büyümüş Burdur'da. Ve oradaki dönemi çok güzel anlatırdı. Sonra dedem subaymış. 1940'larda Türkiye'de. O şehirlerdeki seyahatlerini, görevleri nedeniyle gidişlerini o kadar güzel anlatırdı ki zaten böyle hani e, bir kitap okuyor gibiydiniz. Babaannem de öyleydi. E, bizde bu e, sözel gelenek hep var e, ve sohbet çok sevilir. Çok böyle geçmişe dair öyküler anlatılır. E, belki de o hani çocukluktan içime işlemiş bir şey. Ben de anlatmayı çok severim. Üstelik de sonra işte lisede bir edebiyat hocamız vardı Mustafa Karaca diye. Allah rahmet eylesin bize yazmayı Bir e, Komposyon oluşturmayı da öğretmişti ama Sonra ben buna çok uzun yıllar Neredeyse 20 yıl elime hiç sürmedim Yani ara ara böyle notlar e, Şimdi e, Kısacık özetler almak dışında Hiçbir şey yapmadım Sonra 2010 e, yılında e, Dedim ki yani çocuk da Artık kocaman oldu ben de bir şeyler yazayım ya, bu nasıl yazılırdı, bir daha profesyonel bir şey alayım dedim ders. Öyle Notos Yayın Evi'nin e, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'ne gittim. Bana büyük katkısı oldu, muazzam katkısı oldu. Çünkü e, yazmak e, basit bir şey değil ve orada karakter oluşturmak, öyküyü bir e, doruğa çıkarıp sonra bir sonuca bağlamak... Her şeyden önce Türkçeyi güzel kullanmak, bunu güzel e, ka kağıda dökmek, onların hepsini öğretiyorlar. Sonra şimdi e, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğumuz bir grubumuz var. E, Birbirim öykülerimiz okunuyor orada, hala gidiyorum. Öykü gazetesi mi? E, yok, bu yine Notos. Ha, Notos. E, bu, e, Notos ilk adım oldu ve orada e, bu öyküleri e, yazınca, Notos'ta da ilk öyküm yayınlandı. E, eskisi gibi olabilecek miyiz madam diye. Bu da çok beğenildi. Bunun üzerine ben de bir cesaret Sözcüklere yolladım. Sözcükler dergisine. Sözcükler karma bir dergi. Hem şiir hem şey var. Öykü var. Onlar da benim bir başka öykümü, hatta kitaba ismimi veren öykümü, erkeklere her şey anlatılmaz öykümü bastılar. Dedim ki ya oluyor galiba. Çünkü bir ciddi bir karşılığı oluyor. Sonra Öykü gazetesi ekibiyle tanıştım. Ee, gerçekten çok e, orada da mücadeleci e, inanmış insanların olduğu Faruk Duman var bir, gerçekten muazzam romanları olan bir insan Sus Barbatus diye e, tavsiye ediyorum herkese e, onların e, onların da dergisine e, gönderdim böyle arka arkaya öyküler yayınlanmaya başlandı peki bir şey soracağım bu dinleyicilerin bizim dinleyicilerimizin laflayacağız dinleyicilerin seni takip edebilecekleri bir blok, bir e, mecra neresi var? Ya aslında yok. Ee, şöyle e, ben e, onu da düşündüm e, böyle bir şey açmayı ama ben e, son Temmuz'un sonuna kadar, 2020'nin e, Temmuz'un sonuna kadar çok yoğun çalışıyordum. Hastanede yönetici olarak. Hiç bunlarla uğraşacak vaktim olmadı sonra bir de güzel ayağımı kırdım hadi onun iyileşmesi şusu busu ee, aslında sel yayınlarında e, söyleşiler e, benimle ilgili kitapla ilgili yapılmış röportajlar vesaireler var ama benim bir blogum yok ee, ben de düşünüyorum aslında evet bir internet sitesi bir blog yakışır evet ben de istiyorum çünkü ben e, haftanın özettiği bir şey yazıyorum facebook'ta çok beğeniliyor. Evet, belki oraya onu oraya yazabilirim evet, evet. Haftanın özetini neyi anlatıyor? <gülüyor> Haftanın özetini ben takip ediyorum. Güzel şeyler. Yemek tarif, şey gibi saatli marif takviminin <gülüyor> evet. biraz daha genişletilmiş versiyonu gibi. Çok hoş şeyler yazıyor bu kategoriye. Yemek tarifinden tut işte o hafta yaşanan olaylarla ilgili. Bunu mesela Facebook değil de bir bloktan evet. yapmayı düşünebilirsin. Olabilir Belki evet, gerçekten. enteresan olabilir. Ama ben tabii şimdi bir şeyi hayret ettim. Hakikaten idealist insanlar var. Bu işte Notos olsun, Öykü Gazetesi olsun, Sözcükler dergisi olsun, halen yaşayan ve var olan her şeye rağmen var olan evet. çabalar. Yani bunları da buradan bir saygıyla selam yollamak lazım. Kesinlikle. Bu, bu idealist insanlara. Çünkü kağıdın her şeyi ithal. Ee, kitabın bütün malzemeleri ithal, o yüzden her şey döviz endeksli. Bu insanlar iyi, onların altından kalkıyor. Evet, ya, hayır, maliyeti geçtim. Yani hani böyle bir kültür de artık Yok. maalesef evet. çok kalmadı ama evet, bu, bu insanlar çok saygıyla anılacak evet, insanlar. Çok kıymetli devam eden insanlar. insanlar. Evet. Doğru. Evet, şimdi yavaş yavaş kitaba geliyoruz heyecanlı noktaya. Biz de böyle bir roman gibi yükselmeye başladık. Ama hemen bir parça arası verelim. Walking Out The Door. Gelsin, Jacqui Naylor'dan. Hep birlikte dinleyelim. It's a lie. To tell me how much you love me, downright lie. To tell me how much you care, walk your talk. Don't don't waste my time. It's pretty clear from the stuff that you're not mine. With your head in the clouds and your feet. Off the ground where well, they won't see me Walking out the door Cause I saw you Hanging around Drury's bar Yeah, that was you You were Kicking at Keisha's car But you're a liar And a cheat Don't even have the good sense To be discreet With your head in the clouds And your feet off the ground Well, you won't see me I Walk, walk, walking out the door I you're a fool if you think I don't see your plan downright fool if you think if you think I'm just keep hanging around cause you're a liar and a cheat don't even have the good sense to be discreet your head in the clouds and your feet off the ground well you won't see me walking out the door yeah yeah you won't see me walking out the door but i saw you yeah hanging around hanging around yeah hanging around judy's bar Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buket Arbatlı ile söyleşmeye. Ee, öyküleri geride bıraktık ama öyküler bir kitaba evrildi sonunda. Evet. 2020 yılında. Seri yayınlarından çıkan Erkekler Reha şey anlatılmaz. <gülüyor> Kitabın başlığı da manidar. Atilla Ahmet diye... bana bakıyor. Atilla ben ona bakıyorum. Bana. <gülüyor> onu, onu da dinleyeceğiz. O nereden geldi? Ee, ama kitap yolculuğunu bir senden dinleyelim. Bu çünkü hakikaten kıymetli bir serüven. Evet. Ben biraz önce de söylediğim gibi çeşitli dergilerde Öyküm yayınlandı, öykülerim yayınlandı. Beğenildi de e, ama e, onları bir kitap haline getirmeye bir türlü cesaret edemedim. Çünkü hep şey diye düşündüm. Ya ben bunu bir yan iş, hobi gibi yapıyorum. Asıl işleri yazarlık olanlar var. Bunlar ciddi ciddi bu işi yapıyorlar. Yani benimki kıymetli bir eser olmayacak diye. Ama Semih Hoca çok e, şey yaptı. Semih Gümüş e, destekledi ve dedi ki ya bu artık dosya oldu. Yayın evlerine göndermen lazım ee, Ben de gönderdim Nukhetciğim ee... şimdi erkeklere Her şey anlatılmaz ama Burada biz bize konuşuyoruz <gülüyor> kimse dinlemiyor bizi bize rahatlıkla anlatabilirsin. <gülüyor> evet bazen e, onu söylüyorum. Acayip eleştiriler aldım ben. E, sosyal medyadan. E, sen ne yazdın böyle ne biçim kitap ismi bilmem ne diye. Erkeklerden. <gülüyor> Ama çok beğenenler de oldu. Ben e, bazı erkeklere de e, erkek okurlara e, şey diye alıyorum. Siz her şeyi anlatılabilecek erkeklerdensiniz eminim diye. E, o yüzden Atile'ye... Aç, aç bakayım <gülüyor> ne yazıyor içinde merak ettim. resmi bir şey yazdım. <gülüyor> Yok, e çıkarken şey evet. ona evet. ekleme yapacağım. Yani. Ekleme evet istiyoruz. <gülüyor> tamam. Sev, sevgili Atilla, umarım beğenirsiniz. Buketti yazmış. Tamam ona bir ekleme yapmak İyi lazım. Peki, Peki bir şey soracağım. Yani şimdi kitap yazmak başlı başına bir olay. Yayınlatmak başka bir şey evet. yani. Hani o kitabı yazmak zaten e, yeterince zor. Çünkü bir türlü öyküler bitmemiş gibi geliyor insana. Yani mesela en bilinen öykülerimden biri her şey eskisi, eskisi gibi olabilecek miyiz madem? E, bu yayınlandı ve çok beğenildi. En ufak eksiği yok dendi ama ben hala bugün okuduğumda ya şurasına şöyle bir şey koysam mıydım diye düşünüyorum. Birçok şeyde de öyle oldu ama neyse artık dedim olduğu kadarıyla biraz da editör şeyi olacak, yorumu da olacak dedim. Aslında bu bütün yaratıcı, herkeste olan bir şey. Yani yaptığı işin hep bir eksiği var. Bir sonraki kafasında şurasına da şunu da ilave etse miydim gibi. Değil mi? Yaratıcı bir, süreç böyle yaratıcı bir şey. Süreç çünkü yaşayan bir organizma gibi yaratıcı süreç yani. Devamlı böyle kafada dönüyor ve yeni bir şeyler ilave ediyorsun sen bizim bilmediğimiz. Ama bize anlat. Peki. <gülüyor> şimdi bir de o söylediğinin tam karşıt bir ekolü var. O da diyor ki yani bir şey yarattığın, ilk yarattığın hali en mükemmel halidir. Üstüne düşünmeye başladıkça defolar girer diye bir, bir anlayış da var. Yani Ama şimdi yazı mesela da, ya, yazı da bilmiyorum. Ya. Çünkü şöyle ilk yazarken e, öyküyü ee, böyle durmaksın yazıyorsun yani ağız hisseli olmuş gibi yazıyorsun anlatıyorsun anlatıyorsun anlatıyorsun Sonra bir sakinliyorsun Ben genellikle böyle onları yazdıktan sonra hemen okumuyorum aradan böyle bir Bir iki gün sonra tekrar bakıyorum diyorum ki bu tekrar bu tekrar çünkü öykü Yazıp yazıp sonra kısaltmak Hı. Yani ve özünü bulmak ee, O yüzden ham hali çok e, iyi olmayabilir e, dosya hazırlandığında da hep şey hesap ettik yani ince bir kitap için kaç öykü bu yeterince güçlü öyküler mi e, çünkü okurların vakti az ve okurun ilgisini çekecek şeyler yazmak lazım okur bize e, biz ondan bir şey talep edemeyiz yani o bizden talep ediyor o yüzden öyle düşündüğüm için bir türlü onu o, bu bu. Yok işte bir Jigolo var öykü kitabımda mesela. Bu Jigolo güzel mi konuştu? Bu cümlesi hatalı mı? Nasıl oldu ki? diye falan. Üzerinde çok düşünüp çalıştığım öyküler oldu. Sonra yayın evlerine gönderdim. Yayın evlerine toplu olarak gidiyor kitaplar. Bazı yayın evleri basılı istiyor dosyayı. Bazıları internet üzerinden de yollayabiliyorsunuz. Ama sel yayınlarına mesela bastık ve bir ilk isimle gitti. Sonra bazı yayın evlerinden içinde bir öykü var. Müstehcen olduğu nedeniyle pek sıcak bakmadıklarını söyleyenler oldu. Oysa orada öyle bir kadının yalnızlığını anlatıyorum ben. Derin bir yalnızlık yani. Ve sonunda katlediyor sevdiği şeyi. İpucu vermemek için söylemiyorum. Kahretsin. Kitapta kaldı mı o? Evet evet. Kitapta yani var, sel öyle. yayınları beni arayıp dediler ki çok cesur öyküler var. Ee, çok hani içe dokunan e, konular da var. O yüzden onlar pozitif döndü ama dediler ki üzerinde çalışmak lazım. Benim editörüm Zerife Biliz. Kendisi de yazar. Çok titiz. Yani bana dedi ki bunları bunları bunları düzeltirseniz ancak o zaman basarız. Hmm. Daha basarız da demedi. Yayın evi e, kuruluna çıkar, çıkar. değerlenirse. 6 e, ay çalıştım onun üstüne. Başka hiçbir şey yapmadım. Yani özel hayat diye bir şey bırakmadım. Yani hastane oturup dosya Dursun. çalıştım. E, sonra yayın evinin e, basmaya değer bulduğuna dair haber geldi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yayınlandı. Ha, çok Benim anlamlı için. bir günde. güzel evet, çok, çok güzel. Hoş oldu. Ee, peki şeyi merak ediyorum. Yani senin ilk yolladığın halinle basılmış hal çok farklı mı? Hayır. Özünde farklı değil. Ama mesela şöyle şeyler oluyor. Ben bir şeyi yazarken okuyucu bunu anlayacak diye düşünüyorum. Sonra zaten Zarif Hanım şunu şöyle değiştirin. Bunu böyle yapın diye yazmadı bana. Dedi ki sorular sormuş. Her öyküde. Böyleyse bu niye falan diye, o zaman farkına vardım. Yani e, ok, e, okuyucuya e, ipucu vermem lazım e, ve e, ya da en azından açıkça yazmam lazım ne olduğunu. O tür eklemeler oldu yoksa bazı öyküler hatta dergide yayınlanmış öyküler var tıpatıp aynı. Yani şunun için soruyorum çünkü bunu hani bazen okuyorum bazen işte bir takım belgesellerde de görüyoruz. Yani adam veya işte kadın oturuyor bir kitap yazıyor bunu yayıncıya gönderiyor. Yayıncı tamamen evet. kitabın içeriğini de yani sonunu değiştiren yaklaşımlar var. Hani bu bana bir garip geliyor. Bir tek şöyle oluyor ee, yani belki çok böyle çok satan kitapların yazarlarında biraz pazarlama mantığıyla da bakarak olabilir, öyle olabilir. bir şeyler yapıyor evet. olabilirler ama öykü biraz daha bağımsız bir hı. şey bir tek bana önerisi oldu burada bir öykü var ben onun adını şiir hiçbir şeyi iyileştirmez diye yazmıştım o da dedi ki ya çok negatif olmuş o şiir neyi iyileştirir hı. desek mi desek, acaba hı. dedi yani birebir müdahalesi bir tek budur bu, biraz benim, bir benim, benim bu, bu kitap şiirle ilgili bir anekdotum var benim kızım var Aslı hı hı. Ee, 14 yaşında bir kitap yazdı Kösem Sultan diye. Tamam. Ee, Baba bir konu yani. Baba bir konu, bir <gülüyor> tarihi roman. Evet. Ee, bunu yayın evine göndermiş, bizden habersiz. Ee, yayın evinden de e, bunu e, redakte etmeyi şey etmişler, söylemişler de Kitabıma dokundurmam dedi. Ba. 16 yaşında, <gülüyor> 16 yaşındaydı kitabı basıldığında. Bravo. Ee, onun için oradan biliyorum o böyle oturttu. dokundurmam kitabıma. Şey, şey etmezler, istediğim gibi istediğim şeyleri yapmazlar, düzeltmeleri ben her şeyi kendim yaptım diye. Hmm. Böyle inançlan. O da hayallerinin peşinde koşmuştu. Evet ne kadar güzel. 16 yaşında. Evet ben, bir kitap saydım. Bravo. Evet, Bravo. Evet evet Bravo gerçekten. gerçekten. Evet. Ondan sonra ikincisini üçüncüsünü bekledik. Evet. Arkasından bir şeyler daha geliyordu ama e, Kanada'ya gitti. MacGill'de okudu. Ondan sonra Toronto Üniversitesi'nde avukatlık yapıyor şimdi. O şimdi sonra yazacak. Görüleceksiniz. O, yazacak. Evet, evet, evet, evet. o kendi, yazmanın bir günü kendi... gelecek mutlaka. Evet, o zamanı anı geliyor. Çok geliyor, güzel. Evet. Bakın. Şimdi biraz daha kitaptan söyleşmeye devam edeceğiz ama bir parça arası verelim. Ee, Watermelon'dan gelsin. Chad Lefkowitz Brown'dan. Peki gelsin. akşamlar laflayacağız dinleyicileri bu akşamki konuğumuz Buket Arpatlı Atilla Aygen'in ben Ahmet Görser geçenlerde bir arkadaşım aradı o programı çok beğendim oradaki Ahmet sen misin diye bu evet, <gülüyor> güzelik Ahmet... yani o arkadaşı da bir programa alalım biz <gülüyor> <gülüyor> o arkadaşı da programa alacağız Aa, yazmak çok keyifli bir serüven ee, bu serüveni dinleyelim mi bu heyecan nerelerinden yapışıyor? Bunun Hayalleri nerelere götürüyor seni? Nerelere sürüklüyor? Nasıl üzerinde yapışmış vaziyette ve nasıl kurtulamıyorsun? <gülüyor> Bunu anlatırsan Belki başka kurtulamayacak olanlara da Bir yol göstermiş oluruz. Ee, yazmak aslında Çok okuyan herkes galiba biraz yazmak istiyor. Ben onu o, Gözlemliyorum. Ee, bir şeyler çiziktirmek istiyor ya da e, ben de öyle oldu en azından ben e, çocukluğumdan beri çok okuduğum için e, oradaki karakterler gibi e, karakterleri ben de yaratayım istedim e, ve de her e, duyduğum şey yani ilginç bulduğum her şeyi hiç unutmam yani onu böyle e, bir örnek vermek istiyorum şeyde e, sushi koda oturduk yemek bekliyoruz e, Çin lokantası malumunuz ve biraz da vakit alıyor hazırlanması arka masada iki tane kadın konuşuyor ve e, oradaki kadınlardan biri dedi ki biliyor musun dedi babası dedi kadının mezar taşını değiştirmiş dedi soyadını dedi bu evlendiği adamı sevmiyormuş istemiyormuş baba dedi ve kız öldükten sonra e, kız erken ölmüş gitmiş, mezar taşını değiştirirken yakalanmış dedi. Bu beni o kadar çarptı ki. Ben bunu duydum yani. Yanmasa da konuşuyorlar, duydum. Ee, bunun e, öykü haline gelmesi 3-4 yılı aldı. Çünkü sırf duyduğunuz bir şey yetmiyor ama bu çok bana böyle anlatılmaya değer bir şey olarak geldi ve e, ilginç şeyler, anlatılmaya değer şeyler, insanlar e, tabii e, kadınlar özellikle yani e, kitap e, benim kitabımda karakterlerin sadece iki tanesi erkek başka karakterlerin diyeyim geri kalan hepsi kadın e, kadınların e, kadınları anlatmak belki bana daha kolay geldiği için de olabilir gördüğüm dramları bunları hayata e, bunları hayat vermek istedim ben e, canlansınlar bir e, karaktere bürünsünler ve bir kitapta yer alsınlar Böyle böyle birikiyor işte. Zaten Türkiye'de e, genel bir istatistikli bilgi olarak e, aklıma geldi şimdi dünyada kadın cinayetlerinin en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi. Evet, ne yazık ki. Tabii e, bunlara dur demek lazım. E, bu konuda bir şeyler taş üstüne taş koymak lazım. O yüzden. Bu öykülerin de bir uçlarının buralara dokunmasında e, fayda var diye düşünüyorum. Doğru, evet maalesef kötü durumlar içerisindeyiz inşallah kısa sürede düzelir her şey. Şimdi biraz daha sevimli bir tarafa çekeyim ben muhabbetimizi. Bu kez öyküleri yazarken yani öyküler tamam bunlar fiction ama hepsinde bir gerçeklik var mı? Yani bir, bir, bir şeylerden bir gerçek olaylardan insanlardan beslenme oluyor mu? Nasıl bu, bu karakterleri yaratmak çok kolay olmasa gerek? tabi e, tabii e, muhakkak artık adına ilham mı dersiniz bilmiyorum eee e... Böyle gözün önünde canlanan insanlar oluyor. Mesela yine şeyden örnek vereceğim. Eskisi gibi olabilecek miyiz madame öyküsünü yazarken ben kurtuluşta oturuyordum. İlk defa kurtuluşa taşınmıştık. Ve o zaman ilk defa gayrimüslimlerle birlikte bir apartmanda oturdum. Ve o insanları hiç tanımıyordum. Ve çok sevdik. Onlar bizi bağrına bastı. Çünkü apartmanın en genç çifti bizdik. Ve tek Müslüman çifti bizdik. E, ve etrafta mahallede e, o zaman e, yani gayet de e, herkesin bildiği metres e, şeyini de ünvanını da taşıyan kadınlar vardı ve e, Onları da görünce ben e, çok ilginç gelmişti ve bunlar için bir şey yazmak istedim ama öyle kaldı e, Ama bir şey söyleyeceğim ilham öyle herkese gelmiyor çağırana geliyor değil mi? E, kesinlikle şöyle <gülüyor> bazen de çok geç geliyor. Yine orada otururken e, iki tane Yahova şahidi gelmişti. E, dediler ki biz size biraz anlatmak istiyoruz. Benim hiç dinleyişim olmaz kardeşim dedim. Kapıyı kapadım. Sonra aradan geçti 25 yıl. E, çok devamlı gittiğimiz bir restoran sahibinin Yehova şahidi olduğunu, öldüğünü, e, cenazesi olduğunu duyunca Aa, böyle bir şey olmuştu deyip e, bunu ben yazmalıyım ya, bu çok ilginç bir konu deyip e, böyle e, gidiyorsun. Mesela yine aile sofrası öyküm var, e, videosunu da kaydetmiştim, e, belki sosyal medyada okuduğumda dinleyenler olabilir. Aile sofrası öyküsünde e, benim kendi ailemin içerisinde yine epilepsi nedeniyle sakat kalmış insanlar vardı uzak akrabalardan mesela onu düşünerek yazdım yani o olsa tepsiyi nasıl taşırdı işte çayları nasıl koyardı falan diye çünkü karakterinizi inandırıcı yapmazsanız okuyucu öykünün içine girmiyor Giremiyor. tabii. Kaç kişisiniz ailede? <gülüyor> çok <kişiniz. gülüyor> ya Kalabalık aileleri ben çok güzel, seviyorum. Güzel güzel. Evet, evet, yani. Benim her zaman söylüyorum hayalimdir. Kalabalık evet. aileler. Yani... Kafadan bir ses çıkar sofrada. Çok eziyetli. Yani şimdi biz tabii çekirdek aile olarak küçüğüz ama küçük bir şehirde büyüyünce teyzeler, halalar, onların torunları bir de çok uzun yaşıyor bizim sülale. Büyük anneler, <gülüyor> dedenin annesi falan herkes 80-90 yaşlarında ölünce bir denk geliyorsun. Güzel oluyor tabii. <gülüyor> Güzel. Ee, devam edeceğiz ama hemen bir <gülüyor> müzik arası verelim. God Bless the Child. Jose James'ten. may he has, proper may he has. God bless the child that's got his own, he's got his own He's his own. Şimdi sevgili Buket Arbatlı'nın kitabını elimde tutuyorum. Erkeklere Her Şey Anlatılmaz e, kitabı bahsetmiştik. 2020 yılında yayınlandı, sel yayınlarından. Hep bir yazarı şunu sormak istemiştim. Sen neler okuyorsun? Hangi yazarları takip ediyorsun, seviyorsun? Hangi kitaplar atıyorum, hani olmazsa olmaz kitapların? Birazcık onlardan bahseder misin bizi? Tabii ben ortaokul ve lise çağımda çok yoğun klasik okudum. Fransızları mesela işte e, tabi ki Rusları yani Rusların büyüklerini e, şimdi tekrar okuyor musun derseniz onları tekrar okumuyorum. Ama onları ama, okumadan da bir şey okudum demek de çok doğru değil herhalde doğru değil, değil mi? Doğru değil tabi. Yani şimdi mesela e, Jane Austen'ı ben e, okumuştum bir daha da okumam diye düşünüyordum ama e, Frankenstein'ı okudum yenilerde Shelley'nin ee, mesela onu okumamışım ben ve hayran oldum Hı. kadına yani vay anasın neler yazmış diye ee, ama klasikleri yani o dönemde okumuş olmanın bana büyük artısı oldu çünkü üstüne modern e, edebiyata geçebildim konu başında da zaten e, şöyle bir cümle kurmuştum çok kitap okuyorum ben diye evet çok okurum gerçekten evet. e, çok kitabım var e, çünkü ok okumak e, yani benim için çok e, hayati bir şey. Belki küçük şehirde büyüdüm ve bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. internet yoktu zaten. E, hiçbir şey yoktu. Nasıl e, kendini e, besleyeceksin ve e, eğlendireceksin genç olarak? Oyun diye bir şey yok. Şimdi mesela e, Civilization 5 öğrendim oğlandan. <gülüyor> o zaman da böyle şeyler yok. <gülüyor> yok ben tabii. böyle geçmişe rekrograf yaşıyorum. E, o dönemde çok olmuştum. Ama şimdi e, daha çok öykü okuyorum. Kabul etmek lazım. Ee, Alman, Alman yazarları. Ee, ve yüz e, kitap diye yayın evi var ee, arkadaşımız Serra'nın e, ve onun çıkardığı her kitap okuyorum. Yani bu kadar mı başarılı kitaplar olur? Öykü kitapları var, yüz kitabın muhteşem. Yayın evinin ismini bir daha alırdı. Yüz kitap. Yüz kitap. Nereden Hı -hı. ulaşacaklar buna? E, internette bütün e, şeylerde satılıyor. Yani gerçekten ne çıkardılarsa olağanüstü oldu. E, Alman yazarlar, İngiliz yazarlar çok çok seviyorum. Ee, İskandinavların çok iyi romancıları Hı. var ee, Yani şimdi bir öykü, Yani yazar seç O kadar zorlanıyorum ki ee, Ama e, Mesela gerçekten en son e, Yine Yüz kitabın e, e, Bir kitabını okudum Adı Nevada kitabın e, Yani öyküler film gibi Yani böyle canlanıyor Altın arama çağını yazmış Yani biz şimdi Kurtuluş Savaşı ile ilgili öykü yazdım Kim okur acaba diye düşünüyordum Sonra dedim ki ya bu kadın da bunu yazmış çok da ilginç olmuş. Ben hevesle okuyorum. Bizim de elimizde böyle kaynaklar var. Bunları kullanmalıyız Mutlaka. dedim. Ee, ama en son en son okuduğum kitabı söyleyeyim. Ee, adını da hep söyleyemiyorum. Bir yine e, Danimarkalı yazar Arnonberg e, zannederim doğru söylüyorum soyadına. Kitabın adı Tirza. Tirza kapağı rezalet gerçekten. Çünkü cello gibi bir alet çalan bir kadın var. Böyle biraz insanda pop art gibi bir şey yaratıyor. Hani böyle hani iyi edebiyat hissi ama kitap sizi vuruyor yani. Modern dönemin eleştirisi olarak muazzam. Ardından yine bir Irak'ta esir düşen bir şekilde istemeden işkence gören bir İsviçreli anlatan hastalıksız adamı var. Bu adamın iki kitabı da Muhteşem yani çok severek okudum ee, ama yoğunlukla öykü okuyorum. Şu anda zaten hep düşünüyorum ben insanın hayatında e, kitabı ayıracağı en fazla zaman iş hayatına başlamadan önceki zaman. Kesin kesin katılıyorum. Yani evet. okul hayatı o kadar çok boş zaman var ki okul hayatında Doğru. kitap okuyabileceği ve beslenebileceği. Evet, ama maalesef işte o yaşta da o bilinç oluşmamış oluyor birçoğunda. O zaman buradan ne diyelim? Yani dengelemek lazım. <gülüyor> Buket buradan ne diyelim o zaman? Şimdi aslında ben e, öğrencileri. Ben e, şunu söylüyorum e, kitap okumak nedense gençlerin arasında e, hani in değil moda değil. Yani değil, evet, evet. Bu e, gençlikte de bu akımlar var. Şimdi ben şanslıyım oğlum çok okur. Ee, ve de iyi bir e, Fransız okulundan da mezun olduğu için iyi bir altyapıyla ile geldi o Fransız ekolünün bir evet. okumaya iten yanı var, var İsteseler de evet. istemeseler de şey. evet. okudukları aynen, aynen. onları sahneledikleri için Zaten e, okumaya da meraklı bir insan ama daha zaten tarih okudu Yani gençlerin e, aslında modern e, hikayelerde bulacağı çok şey var Ama onlar da değişik şeyler okuyor Mesela manga okuyorlar ben manga ne ya falan diyorum ama sen bunun öykülerini bilmiyorsun Oo, ki kuvvetli mangalar, diyorlar evet. çok çok kuvvetli evet onu da biz bilmiyoruz mesela e, benim gözümde manga e, ki ben çizgi roman çok seven tenten ten çağının bir insan <gülüyor> olarak ama e, mangalarda ilginç evet, çizgi romanların çok felsefik yanları var İyi olan, ya özellikle evet. mangaların e, o nedenle e, şunu anlatmak lazım yani kitap e, ilginç bir vakit geçirip bitme aracı olabilir. Çünkü gençlikte insana Ay bu seni şöyle e, geliştirecek, şöyle e, açacak dediğinde onlara bir şey hitap etmiyor bu laf. E, biraz daha e, tatmin edecek. Çünkü dikkatlerini toplama süreleri çok kısa. Kısacık kısacık. Yani her şeyi e, YouTube'daki videolardan öğreniyorlar. Hani Ben de böyle ihtiyar e, şeyler gibi konuştum ama o e, Belki şeyi de değiştirmek lazım. Mesela enteresan bir proje görmüştüm ben. E, gençlerin yazdığı bir sanal roman. Ama roman birisi başlıyor, bir başkası devam İlginç. ettiriyor. Böyle İlginç. gittikçe İlginç. ürüyor. E, ya da klasikleri modernize ediyorlar. Anna Karenina bu devirde yaşıyor. Hı, yani belki böyle ilgi çekici projeler yapmak lazım. <gülüyor> Ama çok ki güzel. Kitap, kitap, kitaptan okunur, değil mi? Şimdi ben görüyorum böyle bir tablet almışlar ellerinin içinde kitap var. Evet. O tabletin ismi nedir? Kindle. Kindle. Yani ben Kindle, de Kindle'dan evet. okuyorum ama yani avantajları var. Yok. Ama ben yok, biliyor musun? böyle ama... o sayfayı çevirme, ya, o mürekkep, o koku, evet, e, o tabii. elde onu taşıma. Hatta oh, bazen evet. uy, uykum gelirdi. Kitap üstüme düşer, öyle uyanırsın. Ondan sonra, <gülüyor> sonra kapatıp Şimdi geçen gün benim tablet düştü üstüme. Yani öyle söyleyeyim Yani gözlüğüm kırılıyordu az da. <gülüyor> evet. Ya ben ikisini de denedim. Ben de kitap taraftarıyım seviyorum çünkü evde kitap koyacak yer kalmadı yani e, ki büyük bir evim var e, dedim ki ya bu e, cihazlardan alayım da e, bir de kütüphane derdi olmasın diye bir olmadı ama yani e, o da bir alışkanlık evet. edinmek lazım yani kötü bir şey olduğunu söylemiyorum ama yani biz bizim nesil için herhalde o, o kağıt hışırtısı kağıt, kağıt içi, kokusu, evet. dokusu, kokusu, mürekkep ee, farklı kokusu. bir şey ama Kindle'ında veya tabletinde avantajları yok değil açıkçası. Ee, şimdi ne yapalım? Bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Evet, bir müzik arası verelim şimdi. Believe, Bleft, BELOW Üç tane B'den oluşuyor. Esbjorn Svensson trio'dan geliyor. Bu akşamki konuğumuz Buket Arbatlı. Rejide Atilla Aygin'in şu anda ben Ahmet Görsev sohbeti devam ettiriyoruz. Bu espri de geçenlerde bir arkadaşım aradı. Ee, dedi ki ben bu programı dinliyorum. Çok güzel, çok keyifli falan filan. Ya dedim o programı biz yapıyoruz. Aa dedi. <gülüyor> oradaki Ahmet sen misin? Dedi. <gülüyor> Arada Ahmet diye geçiyor onun için. Atilla'nın çok büyük emeği var programda. Bütün kayıtları. Müzik seçimlerinin yüzde doksanını Atilla yapıyor. Arada bazı sevdiğimiz e, misafirlerimiz de müzikleri seçiyor. Ben de ahkam kesiyorum burada. Ama güzel ahkam kesiyorsun. Allah için teşekkür ederiz. <gülüyor> Şimdi e, hep söylediğimiz şöyle bir şey var. Hmm, bir şeyi yaratmak için bir hayalin olması lazım önce peki hayalimiz var bir şeyler yaratacağız ama mutlaka bir şeylerle beslenmek de gerekiyor geçenlerde bir zoom programına katıldım tasarımcılarla alakalı orada şunu söyledim bir şey yaratmak için mutlaka iyi müzik dinliyor olmak lazım klasik müziği biliyor olmak lazım bunun yanında sinemadan haberdar olmak lazım Tiyatroyu biliyor olmak lazım. Güzel yemek yemek lazım. Güzel giyinmek lazım. İyi yerlere gidiyor olmak lazım. Çok gezmek lazım. Çok kitap okumak lazım. Yani antenleri çok açıp çok büyük beslenmek lazım. Sevgili Buket, nelerle besleniyorsun? E, tespitine tamamen katılıyorum. Çünkü... E, bir öyküyü hayata geçirirken, yazarken demeyeyim, önce kafada bir hayata geçirirken e, ki ben çok düşünürüm. E, yolda giderken düşünürüm, otururken düşünürüm, başkalarıyla sohbet ederken düşünürüm. E, bütün bu yer, e, yaratma süreci diyelim e, çok fazla şeyden etkilemeye açık oluyor. E, ben bunu bildiğim için ve de çok meraklı bir insan olduğum için bence bu merak duygusu çok mühim yazar için. Her şeyi merak ederim ben yeni çıkmış bir şey Mesela yeni işte Civilization 5 diye bir oyun öğrendim Ne yapacaksın bu yaştan sonra diyorlar Olur mu dedim belki genç birini yazacağım ve onun oyun oynarken neler gördüğünü yaptığını bilmek istiyorum Mesela çok fazla YouTube videosu seederim. E, farklı farklı sıçraya sıçraya e, Bir öykü yazdım e, Öyküm şöyle e, Hakka yolculuk öykünün adı e, Orada da kırmızı ışıkta bekliyordum Yanıma bir tane mürbüs yanaştı Üstünde e, bir pembe kristal Tespih resmi var Ve üstünde de kokulu tespih yazıyor Ben e, Allah Allah bu ne ola ki diye baktım Sonra ışıklar yandı ve hepimiz ayrıldık Hemen telefon açtım kız kardeşimin kayınvalidesine çok severim gerçekten çok bu alemlerin kadınıdır yani mevletlerim falan Dedim Leman teyze kokulu tesbih ne o da dedi ki doktorcum sen de hiçbir şey bilmiyorsun dedi Kur'an okuyan dedi seccadeler var Aa bir dünya ben girdim YouTube'dan onlara baktım bunlara baktım sonra bıraktım ama Leman Hanım'a buradan selam olsun <gülüyor> Selamlar olsun çok seviyorum ee, ama üstünden mesela bir yıl iki yıl sonra dur bakayım ben bu öyküyü yazayım diyorsunuz çok e, şey e, çok değişik açılardan bakmayı öğrenmek lazım o yüzden de dediğiniz gibi çok fazla şeyi merak edip okumak seyretmek mesela ben çok fazla polisiye izlerim bir tane bile polisiye öyküm yok ama oradaki kurgu oradaki maki, e, matematik benim öykü yazarken işime yarıyor bunun gibi ama Atilla polisiyi izliyormu izlemiyorum bilmiyorum ama öyle improvizeli yemekler yapıyor ki içimiz gidiyor bayılıyorum. <gülüyor> Atilla çok güzel yemek yapıyor. Keşke evet, herkes biliyorum. tadına bakabilse. Yani, Yaparız yine evet. evet. ben hiç yemek yapmamakla birlikte devamlı yemek videosu izlerim ve ailede de bu alay konusu. Çünkü ben gerçekten bir çorba bile kaynatmıyorum ama Biliyorum Çorbanın yemek... büyüğünü kaynatıyorsun sen Çünkü Çorbalara ne gerek var Onları ancak biz yapıyoruz aşağıda yani ama Erkekler da, yapıyor değil mi Onları da seyrediyorum Yani e, çok farklı açılardan Bakmaya çalışıyorum Sinemaya çok merakım var eskiden beri Festival filmleri Çünkü onların karakter işleyişi Benim için çok önemli Bana yardımcı oluyor Bana e, mesela ipuçları veriyor Sinemayı çok özledim biliyor musun Evet, en çok özlediğimiz şey ben şeydi benim de en çok özlediğim, en çok şey özlediğim şeylerden, şeylerden. Evet, sinema ve konser'i çok özledim. Çünkü ben yaklaşık 8 seneyi geçti. Bu sene 9. senenin içindeyiz. Televizyon seyreden bir insan değilim, seyretmiyorum. Çünkü enerji olarak beni aşağı çekiyor televizyon Doğru. seyretmek. Ee, bir yerden ucundan bulaşıyorsun, bir haber duyuyorsun, bir şey duyuyorsun falan. Ama sinema ve konser en çok atilla'nın yemeğinden daha güzel bunlar. <gülüyor> Sinema salonları açılsın gerçekten evet. yani. Doğru. Arzumuz o. Aynen öyle. Evet. Ee, şimdi müzik arası verelim. Sonra kapanışa geçeceğiz. Eee ben e, parçayı annesediğimi istersen. Olur. Whatever Lola Wants. Holy Colt hep birlikte dinleyelim. Gelsin. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola, wants you. Make up your mind to have Design yourself your Decline yourself, resign yourself, can't win You're no exception to the rule Sevgili Buket Arbatlı'yla güzel bir söyleşi yaptık bu akşam. Ama maalesef tabii sonuna geldik programın. Bu akşamki Laflayacağız programı da biraz sonra sona erecek. Ama son vermeden bir soru sormak istiyorum. Biz bunu her programda yapmaya çalışıyoruz. Gençlere söyleyeceği bir şey var mı? Arada birkaç güzel laf etti ama özellikle bu öykü yazmak isteyen hani bunun çok popüler demeyeyim ama çok sıcak bir konu olduğunu biliyorum çünkü birçok etrafımda insanlarda da bunu duyuyorum ya hani keşke şöyle bir, bir, bir öykü yazsak bir şey yapsak hatta Ahmet hatırlar laflıcazın ilk haftalarında bir arkadaşımız da Dario ile bir söyleşi yapmıştık galeri Yedi kendisi ama onun da hoş bir öykü kitabı var. Böyle öykü yazmak bir popülerleşti demek çok doğru değil ama çok okuyan insanların yapmak istediği bir şey haline geldi. Bunu gençlere nasıl yansıtırsın? Yani ne yapmalarını önerirsin? Birazcık istersen onlardan bahsedelim. Sonra da kapanışa geçelim. Şimdi şöyle bir kere benim yaptığım hatayı yapmasınlar. Ben çok geç başladım aslında e, hep erteleme yaptım. E, dur bir çocuk sahibi olayım, bir büyüsün. E, kariyerimde bir yere geleyim. E, şunu da olayım, bunu da olayım. Aslında hepsi olabiliyor aynı anda. Ve tamamen e, sizin kendinize ait bir e, vakit ayırmanızla alakalı. Virginia Woolf'un ünlü eseri var. Işte, e, kendine ait o da diye. E, ben onunla başladım. Yukarı, e, bizim evde küçük bir odada dedim ki burada ben pazar günleri yazı yazacağım ve e, kusura bakmayın dedim ev halkına sizle ilgilenemeyeceğim yani onlar da bozuldular ya işte oyun oynuyorduk kağıt oynuyorduk film seyrediyorduk falan filan e, ama dedim bana 3 saat izin verin ben burada bunu yazacağım yani bu tamamen size ait bir vakit lazım ve buna odaklanmak lazım e, Yazmaya, yazmak isteyen, yazmaya odaklanmış herkesin hemen başlamasını öneriyorum. Yani bu illaki gençler için değil. Bugün yine Umberto Eco'nun Genç Bir Yazarın itirafları diye kitabı var. 65 yaşında başlamış. Düşünün dünyanın en büyük eserlerinden birini verdi. Ardından da verdi zaten. Ve bu kadar geç başlamış. O halde yazmak isteyen herkes her an yazabilir. Ve gençlerin keşke daha çok yazsalar yani e, çok büyük potansiyelleri var, bambaşka şeyler yazabilirler ve edebiyatı klasik halden çıkarabilirler. Onlar e, bu açıdan bir devrim gibi bakarak yazmalılar. Atilla fark etti mi gözlerim parladı. Benim hala şansım var. Şimdi sen mikrofonu falan da böyle bir kayık kayıl şey oldu böyle bir e, rock yıldızı gibi bir, bir Van, Van Halen gibi bir gitar solo atacağım gibi hissediyorum. E, şeyi soracağım. Peki yani bu bir, bir birikim sonucu yani hani belli bir şeyler insanın hani kalbinde beyninde biriktirmeden. Doğru. Bir eser çıkartmak mümkün mü? Evet şimdi böyle bir inanış var. 30 yaşından önce yazılan eserlerin biraz ee, ne diyeyim ham olacağı, ee, belli bir olgunluğa erişmeyeceğine der. Ama ben bunun olmadığı örnekler gördüm. İşte Latife Tekim yani 23 yaşında mı ne yazmış yani. E, sizin içinizde ne birikiyorsa tabii o çok mühim. Ee, ama e, önemli değil Bence her ilk yazılan şey Şaheser olmak zorunda değil Yeter ki yazılsın çünkü yazıldıkça iyileşiyor Okundukça yazıldıkça ee, Bir de Etrafın e, Etrafta olun tane ilgi duyması lazım Yazarın Yani ben e, saatlerce insanları seyrederim Ama yazdıkça da beri. bu artıyor Artıyor evet Doğru, Doğru. Karşılıklı birbirini besleyen bir evet. şey ama eskiden de Mesela Taksim'de o zamanlar e, Kafeler vardı oturup ben e, Gelen geçene bakardım ne giymişler Beyoğlu Beyoğlu iken Orada yine çok hoş kafeler vardı Orada oturup saatlerce insanlar nasıl çay kahve içiyor Diye bakardım e, Bunlar sonra yazarken inandırıcı gerçek yaşayan kahramanlar Yaratmanıza yardımcı oluyor Onlara o gözlem Gözlem çok mühim Buna biz aslında mesleki deformasyon diyoruz Ben de bir yere gittiğimde Mesela yemek masasında oturuyoruz yemek yiyeceğiz kafam yukarıda acaba ışıklar nasıl oradan bu ışık gözüme geliyor mu buradan gelmiyor mu falan o da oluyor, bu, bu mesleki deformasyon Doğru, Atilla değil. mesela orada tabaklar nasıl servis nasıl yapıldı yemek nasıl güzel mi diye bakarken ben lambalar nasıl diye bakıyorum ya öyle mi? Ahmet bize yemeğe geliyor yemeklerden ziyade tepedeki ampullere bakıp eleştiriyor bizi bir, bir, bir, bir, şuraya bir çare bul artık Ahmet bir çare bulacağız artık Peki bir şey soracağım son olarak. E, diyelim ki bir şey yazdık. Averaj o üstü olduğunu düşünüyoruz. Hani bir, bir kıymeti olduğunu düşünüyoruz. Sonraki yol ne olmalı? Hı. Yani bunu ben atıyorum 3-5 tane yere mi yollayayım? Oradan Bence negatif en, gelince hemen evet. demotive mi olayım? Nasıl o? Şöyle hemen bir evine yollanmaması taraftarıyım. Benim bakış açım bu tabii. Tabii. Ee, bir atölye, yani pek çok atölye var ve e, çok kıymetli e, yazarların, yayın evlerinin atölyeleri var. Bunlara katılıp e, orada e, profesyonel gözlerin ya da başka yazmayla uğraşacak, uğraşan insanların e, yorumlarını e, önüne sunmak lazım yazdıklarınızı. O ben ilk katıldığım atölyede e, herkesin kitabı vardı. Ben böyle çok e, tecrübesizdim, çaylaktım yani. Böyle okundu. Ben dedim ki eyvah ayvayı yedim şimdi. Kim bilir neler yiyecekler. <gülüyor> Beş para etmez diyen de oldu. Bak şuradaki şu ayrıntı çok önemli. Sen bunu yükseltmeliydin. Şöyle olmalıydı deyip bana yol gösteren de oldu. Bunun çok faydasını gördüm ben. Yani en azından bir iki böyle atölyeye katılmak. Ya da varsa online atölyelerden dinlemek. Diğer yazarların yorumlarını çok okur mesela. Steinbeck ne demiş? O ne demiş? Bu ne demiş? Hepsinden bir ilham kapıyorsunuz. Bir olgunlaştırmak. Bir ondan sonra dosyaya bakıp sonra göndermek. E, bütün yayın evlerine göndermeniz lazım. Çünkü çok e, biraz önce söylediğin gibi çok fazla talep var. Öyküye muazzam talep var. Evet. E, romandan ziyade e, o yüzden Öykü de... Öykü daha kolay okunabilip daha kolay yazıldığına daha inanılır. E, inanılır. Fakat şöyle aslında şöyle eee ben roman yazmayı şimdi bir yarı, yarım romanım var üzerinde çalışıyorum yaklaşık 10 yıldır da, hani geçmişte sayarsanız 30 yıldır yazıyorum. Öykü yazmak e, aslına bakarsanız hani layıkıyla yaptığınız en zor iş. Çünkü az kelimeyle çok şey anlatmanız lazım. Uzun uzadıya yazamıyorsunuz. Ama bir yandan da eğer e, iş hayatınız çok yoğunsa pratik. Çünkü bir öyküyü yazarsınız kenara bırakırsınız ama romanı yok biraz üç sayfa yazayım. Beni orada bir iki, iki ay beklesin öyle bir şey yok. Yok, evet. evet. Biraz da o şartlarla alakalı yani. Çok doğru. Çok keyifli bir program oldu. Evet, güzel Sevgililer bir ilim aldık, çok teşekkür da. ederim benim için de. Marmaratıptan başladık. Doktorluk, ilaç firmaları, sonra öyküler, sonra erkeklere... her şey anlatılmaz dedi ama bütün bildiklerini bize anlattı. <gülüyor> Gevezeyiz. <gülüyor> Çok da iyi yaptı. Çok çok teşekkür ediyoruz. bu teşekkür ederim. Sağ ol Barol. Bu programa ee... davet ettiğiniz benim için onur oldu. Biz çok teşekkür ederiz. De çok çok keyif, aldık. keyif aldık. Evet. Çok keyifliydi. Son parça. Fever. Fever. Evet. Joachim Kün'den gelsin. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Sev, Ben Atilaginin Ne yapacağız? Joca da laflayacağız.